Evliyanın Himmeti Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri hayattayken bir gün karanlık bir yerden geçiyordum. Tek başımaydım. Ortalık zifiri karanlıktı. Elimde bir el feneri vardı ama pek işe yaramıyordu. Geçeceğim yol hep çalılıktı. Düzgün bir yerde yoktu. Etrafta kimsecikler bulunmuyordu çalıların her biri bir yırtıcı hayvan gibi görünüyordu. O gece çok korktum. Hemen kalbimden yardım istedim. Saadat kiramdan himmet istedim. 5-10 saniye geçmeden gönlüme hemen bir ferahlık geldi. Korkum geçti. Küçük bir dere vardı. Derenin etrafı da çalılarla doluydu. İki çalının arası derenin genişliği kadardı. 1-2 metre falandı. O anda korkum geçti. Kalbime cesaret geldi ve kendi kendime şu derinin iki tarafında sıralı çalıların her biri bir aslan olsa karşılıklı bana saldırsalar ben aralarından geçip gidebilirim diye içimde kuvvet buldum ve rahatça yürüyüp gidebildim. Kardeşler, bu hal insanın başına gelmeyince anlayamıyor. İnsan korkuyu yaşamayınca evliyanın da yardımını idrak edemiyor. Ama sözüne güvendiğimiz birinin başına gelmişse artık ona inanmak lazım. Biz onlara bağlanmaktan menfaat bekliyoruz. Ama tanımadığın birine bağlanmak insana hiç fayda verir mi? Biz evliyayı iyi tanırsak çok daha fazla bağlanırız. O zaman kalp bağlantımız daha sağlam olur. Onları tam olarak bilmek ancak onların makamına çıkmakla olur. Biz de onu yapamayız. Sadece anlamak için gayret edebiliriz. Bunu ise... Evliyanın diğer insanlarla olan muamelelerinden, sünnete uygun olup olmadıklarından gösterdikleri kerametlerden ancak bir nebze tanıyabiliriz. Başka türlü evliyayı tanımak mümkün olmaz. Silsilemizin büyüklerinden Azizan Hacı Ali Ramiteni Hazretleri dokumacılık yaparmış. İş için bekleyen, iş arayan kimseleri ücretle tutup dergahına getirirmiş. Bunu da abdesti, namazı, dini bilgileri öğretmek için yaparmış. Çalışanlara bütün gün sanki ameleymiş, çalışıp mesaisini bitirmiş gibi ücretini verip gönderilmiş. Arkadaşlarını da getirmelerini tembih edermiş. Bu sayede dergahı dolar taşarmış. Zamanla gelip giden çoğalmış ve gelenlere artık ücret veremeyeceğim demiş. İnsanlar onun bu yoldaki samimiyetini gördüklerinden artık paraya tamah etmemeyi öğrenmişler. Ücret almadıkları halde yanına gelip gitmeye devam etmişler. Yanından ayrılmamışlar. İşte bu mübarek zat bir sohbetinde şöyle buyurmuş. Müridin muradına erebilmesi için çok çalışması lazımdır. Nefsini terbiye edebilmesi için bu gereklidir. Ancak bunun için çok kısa ve faydalı bir yol daha vardır ki, o nefsi itminana kavuşturup ruhu yüksek derecelere ulaştırır. O da Allah Teala'nın sevgili kullarından birinin gönlünü kazanmaktır. Zira onların gönlü Allah Teala'nın nazar ettiği yerdedir. Evet. Allah Teala her kulunun kalbine nazar eder ama kendi sevgisini bulamayınca o kalbi sevmez, bırakır. Evliyasının kalbine nazar ettiğinde devamlı kendi sevgisini ve zikrini bulduğundan evliyanın kalbini çok daha fazla sever. Onun için evliyanın kalbine girebilmek bu işin en kısa yoludur. İşte bu mübarek zatın evinde bir gün yiyecek hiçbir şey kalmamış, çoluğu çocuğu aç kalmış. Bu sırada bir de hatırı sayılır biri evine misafir gelmiş. Hem kendileri aç hem de misafirlere ikram edecek bir şey olmadığından daha çok üzülmüş Azizan Hazretleri. Bu sırada talebelerinden biri elinde bir tepsiyle tavuk getirmiş. Kurban, ''Size hediye getirdim, kabul ederseniz çok memnun olurum.'' diye yalvarmış. Mübarek, böylesi bir zamanda getirdiği için de ikramı kabul etmiş, yemeği misafirine ikram etmiş, misafiri gittikten sonra müreydini yanına çağırmış. ''Getirdiğin yemek çok sıkışık bir zamanda geldi. Bizi sıkıntıdan kurtardın. Sen de bizden ne muradın varsa iste. Şimdi hacet kapısı açıktır.'' demiş. Gençse şöyle demiş. ''Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Başka bir isteğim de yoktur.'' demiş. Mübarek, ''Çok zor ve ağır bir yük istedin. Bizim boynumuzdaki yükü sen kaldıramazsın. Başka bir şey iste.'' demiş. Genç çok ısrar etmiş ve başka bir istekte de bulunmamış. Azizan Hacı Hazretleri, genci elinden tutup halvethanesine götürmüş, ona teveccüh etmiş. Genç bir müddet sonra hem zahirde, hem de batında mübareğe benzemiş, yani hem bedeni hem de manevi bakımdan aynen onun gibi gözükmüş. Genç bu halini görünce kendinden geçmiş ve 40 gün daha yaşamış, sonra vefat etmiş. İşte Ali Ramiteni Hazretlerine bu yüzden azizan yani iki aziz sıfatı verilmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda ''Bu yolda müridin ilerlemesi bağlı olduğu mürşidinin tasarrufuyla olur. Mürşidi Kamil sevk ve idare etmedikçe kişi ilerleyemez.'' buyurmuş. ''Biz tesbih çekeriz, ibadet yaparız, hizmette ederiz. Ama mürşidin manevi tasarrufu olmadan da ilerleyemeyiz.'' Peki manevi tasarruf nasıl olur? ''Biz gayret ettikçe önümüzdeki engeller bir bir yok olur.'' ''Televizyon, radyo dalgalarının yayılması gibi.'' Nasıl uydudan alıcılar ve vericiler sebeplerini yerine getirince her yere gidebiliyorsa, mürşidin kalbindeki manevi nurda onlara kalben bağlı olan sofileri dünyanın neresinde olursa olsun bulur. Tasarruf vasıtasıyla onları sevk eder. Onun için bu yolu bilen aşıklar şöyle demişler. Öyle usta sürücüdür ki nakşibendiler, yolcuları götürür gizli yoldan evlerine. Saadatı kiram efendilerimiz nice insanları ıssız bucaksız yerlerden alıp götürürler. Sevenlerini hiç karanlıklarda bırakmazlar. Onların bildiği çok özel usuller ve yollar vardır. İnsanı güven içinde evlerine ulaştırırlar. Saadatı kiram neyin nerede ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilir. Hangi amelin şeytani veya rahmani olduğunu tecrübe etmişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda Bu yolun büyükleri birini bu yola sokmaya ve az zamanda çok yol aldırmaya güç yetirdikleri gibi bunları geri almaya da kabiliyetlidirler buyurur. Demek ki bu evliyanın tasarrufu olmadan olmuyor. Güzel yerlere götürdükleri gibi kötü yerde olanlara da bir nevi cezbe verirler, insanın orada içi daralır, sıkılır. Adeta senin bu kötü yerde ne işin var demek isterler. O zaman da Sofi bunu anlar, eyvah! kupkuru oldum der. Mürşidin kalbinin incilmesi, müridin bütün kazancını sıfıra indirir. Vermesini bilen, geri almasını da bilir. Allah Teala'nın evliyasını gücendirmekten Rabbül Alemine sığınırız.